Seyyat-i amaline Men yefidillâhu felâ mudillelâ Ve men yüzzil felâ hâdiyelâ Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehu ve şerîkele Ve eşhedü ennâ muhammedel Abdühü ve Resûlühü Karışık <Carusohora> övgü ancak Allah'a Ancak onu över Yalnız ondan yardım ve mahfiret dileriz Nefslerimizi şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sınırız Nefslerimizi şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sınırız Nefslerimizin şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Rabbim Allah Azze ve Celle bir kuluna hayır yazmışsa, bütün insanlık alemi, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa, Allah'ın bu kuluna yazdığı hayrı kimse engelleyemez. Allah Azze bir kuluna şer yazmışsa, yine bütün insanlık, bütün cinler alemi ve bütün melekut alemi sayısını ancak Allah bilir. Bunları hepsi yapar şefhadeyser, Allah Azze ve o kuluna yazdığı şerri de kimse gideremez sayfalar dürülmüş, kalemler de kurumuştur. Uzun bir zaman önce bu dersi yaptık. Yine tekrar zihnimizde canlı ve taze kalması maksadıyla ki Allah razı olsun, bir gün abi geçen haftaki yapmış olup sohbete bine tekrar bu sohbeti kendin etsin ve kardeşlerim için gerekli gördüm. Dinimizin en önemli hükümleri içerisinde en önemli soru olan Felaf ve Nas diye geliyor. Manası ise sığınma sureleri diye geçer ki nafile namazlarda sık sık okunması da tavsiye edilir. İnşallah kardeşlerim konumuz haset. İnşallah derste başlamadan şu Hasan-ı Basri'ye sorulan soruyu zikredelim ve Hasan-ı Basri'nin cevabını beynimizde taze tutalım. Dert bitimine kadar da bütün dersi Hasan-ı Basri'nin sözüyle böyle kafamıza canlı tutup düşünüp tezgür edelim. Hasan-ı Basri'ye sorulur. Mümin haset eder mi? Yani Müslüman haser eder mi değil, gayri müslim haser eder mi değil, münafık haser eder mi değil, Mümin, Tanrı yapıldığında ders Subhanallah, Mümin olduğu da zaten günah işlemez. Aynı hadiselerde bu şekilde geliyor. Yani zina yapsa, hırsıkta yapsa, başka kötü şeyler yapsa, Allah Resulü günlerin üzerinde dur, çıkarıldığı gibi diyor, o anda iman çıkar diyor, bekler. Kafir mi olur hayır. O günahı işleyip istifade ederse tekrar gelinler, bekler. Ama burada Hasan vasıla soruluyor. Mümin diyor hasret eder mi? Eder diyor. Subhanallah. Yusuf'un kardeşlerinin Yusuf'a yaptığını hiç bilmiyor musun? diyor Kur'an'da. Ve Allah cekala Kur'an iken geçmiş peygamberlerin kıssalarını anlat ki ibret alsınlar? Hani burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize yetmiyor mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize her meselede örnek iken, neden geçmiş peygamberlerin kıssaları da bize anlatılması istemiyor? Ey resulün geçmiş peygamberlerin kıssalarını anlat ki ibret alsınlar. Helal Kur'an-ı Yusuf'un kısası baştan sona bir aile olduğu için birçok meseleyi şumur bir şekilde içine olduğu için hepimizde geniş geniş dersler var. Rabbim gecemizi bereketli kılsın, rızasına muvafık kılsın, içimizden felakarnasın sürelerini okuyalım ki herkes kendinesinde ben kardeşlerime ne kadar hasret ediyorum, bende ne kadar bu rahatsızlık, hastalık var diye düşünsün Allah için. Sonra herkesi de kendisine bıraksın. Yani bana bu kişi ne kadar haset ediyor değil. Ben kardeşime ne kadar haset ediyorum? Kardeşlerime ne kadar haset ediyorum? Kardeşlerim bizi en çok yıkıntıya uğratın şudur. Hayırdan bizi alıp alıkoyan. Yani filan geçip bana şöyle yaptı diye düşünceler. Çünkü biz kabre girdiğimiz zaman insanların bize yaptıklarından değil, kendi yaptıklarımızdan hesaba çekileceğiz. O yüzden Allah Celle'nin bizi ölüp kabre girmeden, hesaba çekilmeden şu anda bu sohbet Allah izin verirse bize uğraşırlar. Kendi nefsimize durup şöyle bir tefekkür edelim. Bu Hasan basitinde söylediği bir söz. Haset eder mi? Nasip etmez ki diyor. Yusuf'un kardeşlerinin diyor. Yusuf'a yaptığını unutuyor musun? Lakin o senin göğsünde gizlediğin bir şeydir. Eğer onu diyor açığa vurur birini şahit tutarsa işte şahit tutarsın kendi hepsinde. Mahşe o konuştuğun şeyin hesabını verirsin. Kardeşlerim söz ağzı hapistir. Attığımız zaman ona eseriz. Eğer onu diyor kendi hepsinde tutarsan diyor bundan bir sorumluluk yoktur. Allah razı olsun, geçen hafta bir gün danışman edinmemiz de alakalı, ki sohbetin bir bölümünde bu içerikli konu da vardı. Her insanın zaman zaman gerçekten bir danışmana ihtiyacı var. Her zaman lazım, özellikle bazen fil kaybettiğimiz zaman, iman dibe indiği zaman. Çünkü biz hadis ehli olarak imanın arttığını da eksildiğini de biz bunu biliyoruz ve böyle iman etmişiz. Salih amelere iman artar, günahlarla iman azalır. İblis insanı üç şeyde yakalar. İbn-i Kayyum öyle zikrediyor. Şehvet anında, öfke anında, gaflet anında, İbris'in silahı, Adem'in üzerindeki gücü etkin ve kuvvetlidir. İnsanın gaflet anını yakalar. Şehvet anını yakalar. Ve öfke anını yakalar. Mümin o anda masiyete düşmüştür, günaha düşmüştür. İşte o anda bir danışmana ihtiyacı var. O anda bir danışmanın yanında, ağzından atacağı sözlerden sonra, bu da iş danışmana düşüyor. Yani kendisine, Kulak verip de dinleyen kardeşine düşüyor. Şimdi ayet-i kerimede Allah'a Celle buyuruyor ki, onlar ki sözü dinlerler, en güzeline tabi olurlar. Peki hoş olmayan sözler bir kardeşiniz tarafından bize geldiği zaman birisi hakkında suizan, iftira, haser. O anda takılması gereken tavır ve tablo ne olması gerekiyor? Hepimiz zaman zaman hem kendi nefzimizden düşüyoruz hem de dışarıdaki kardeşlerimize kardeşlerimize bizler şahit oluyoruz biz hadi kurtardık kendimizi. Düşen bir kardeşimizin yanında nasıl bir tavır sergilememiz gerekiyor? Eğer o bize nasiltten kardeşimizin dünyalık bir çıkar, menfaat bir bağımız varsa, bir kan bağımız, bir akrabalık bağımız varsa, bir hemşehricilik bağımız varsa, bir ticaret ortaklık bağımız varsa, nasıl edebilecek bir dünyalıkta değilsek, edersek anlamayacak, bunu da biliyor da susuyorsa peki bizim Allah katındaki halimiz nasıl oluyor kardeşlerim? O yüzden mümin hasret eder mi? Eder. Peki nereden hesaba çekilir kardeşlerim? Onun dilinden çıkardığı anda hesaba çekilmeye başlar. Peki hasete kimler düşer? Haset insan neden eder? Hangi konumda haset edilir? Bakınız özellikle yalnız kaldığınız zaman bu sohbeti tekrar tekrar okumak isterseniz İbn-i Tevmiye'nin Takvuru kitabını 172. sayfadan 192. sayfalarla 22 küsur sayfadır bu. Özellikle burada Rabbim sana sabır versin inşallah Okuyarak itinalı bir şekilde götürmeye gayret edeceğim. çünkü Şeyh Kur'an-ı Kerim'de diyor, en çok münakıflardan bahsedilir diyor. Çünkü en tehlikeli insanlar onlardır Yani bu Kur'an-ı Kerim'in içine serpiştirilmiş. Müminlerin baskılarına baktığımız zaman, müşriklerin basıflarına baktığımız zaman, mürteklerin baskılarına baktığımız zaman, kafirlerin basıflarına baktığımız zaman, Şeyhul İslam İbn Teymiyye diyor ki münafıklarla alakalı <gülüyor> hiçbir nasihat münafıklarla alakalı kadar değildir. Çok talip ve yoğundur. Burada Allah hazretleri kardeşlerim önce müminleri bu hale düşmekten korumak, ondan sonra bu hale düşebilecek konumda olanlara da takmamamız gereken tavrı da kitap sünnete göre bilmek içindir bu kardeşlerim. Kalp hastalıklarından birisidir diyor Şeyhul İslam İbn Teymiyye rahimullah. Kardeşlerim nasıl bedelde bir hastalık olur ya Bedenin şöyle bir tepkülü derim, bir hastalık vardır. O hastalığından dolayı, ona dokunan bir şeyler, ilk zaman o hastalık nasıl çoğalıyorsa, boyutluyorsa, kalbinde bir hastalık meydana gelmişse bir kişinin eğer, Kişi Kulusan bunu bu beden hastalığına benzetiyor, o dokunan şeyi nasıl bir yiyen bir insana, mesela doktor, midesi hastalığı olan insana da bir kızartma yemem, şunu yemem, hemen sigara içiyor musun diye sorar ya özellikle, sıkı hesabını şu var mı var mı diye, bunları yaptığı zaman bu hastalığın hastalığı daha da nasıl artıyorsa, özellikle hasete yakalanan kişinin diyor kardeşlerim. Kime haset beslemişsiyer, kalbinde ona bir haseti varsa özellikle onun diyor hayırları gündeme geldiği zaman ismi anıldığı zaman onun suratı kardeşlerim gök gibi olur. Yani gökkuşağını bilirsin böyle, ben yani bilmiyorum. Veya duvara yapılan badana gibi olur. Duvara badana yaparsın böyle. Bir yarım saat kırk şöyle bir duvara rengi şöyle bir renk atar. İşte aynı o kişinin diyor rengi o ara girer. Karişer'in Kur'an o kadar müdeyyen bir kitap ki, Kur'an'ın dışında insan oğlu bir hayat yaşaması mümkün değil. Allah'a Celle o kadar el-adil ismiyle adil ki, kullar ne amel yaparsa yapsın, Kur'an'ın dışında bir hayat yaşamayacaklarından dolayı, Allah Celle Kur'an'daki bütün vasıfları, insanlara yapacağı bütün amellere göre, tanzim etmiş ve kullarına peygamberler göndererek kitaplar indirerek böyle bu şekilde kullarını uyarmıştır. Ve kardeşlerim herkeste hangi tavra layıksa, kişiler layıksa, amele layıksa azalarının o amellerin sudur ettiğini görüyoruz kardeşlerim. O yüzden bu şey konusundan İmmit Temin'in zikrettiği kaideye göre kalp hastalıklarından bir hastalıktır diyor haset. Gerçek olan şu ki haset diyor edilen kimsenin sahip olduğu güzel halden hoşnut olmayarak Kötü duygu ve beslemek olduğunu zikrediyor. Birincisi, haset edilen kimsenin elindeki nimetten, varlıktan, mutlak şekilde haset eden kişinin hoşnut olmamasıdır diyor. Yani bir müminin başına gelen bir hayır, o kişiyi diyor hasta eder. Hemen beden hastalığına dönerim. Midesinde hastalık olan bir insanın nasıl kızartma yediği zaman, Dokunacak şeyleri daha çok, nasıl azıyorsa hastalığı, hurtluyorsa, midede daha çok ağrı meydana geliyorsa aynı haset hastalığına yakalan bir insanın da, özellikle haset beslediği kişinin salih amelleri gündeme geldiği zaman o insanı sıkma tutar, gözüne çapak kaçmış gibi olur, mide hastalığına yakalanmış gibi olur Onun ancak tedavisi nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Eğer o arınmak istemiyorsa O salih bilinen kulun, hayırlı olan kulun, salih kişinin salih amellerinin yok olması ancak onu mutlu eder. Başka türlü onun mutlu olması mümkün değildir. O ortamda bulunmadığı zaman, o ortamda anılmadığı zaman, ortamda onun hayırlarından basit zaman, kısmen de olsa, hani çok ciddi bir hastalığa olan bir insanı düşünün, doktoruna ağrı kesici yapar ama hastalığına sebep olan sebebi bilemez. Gösterülere ve 2-3 saat sonra yeni hastalık ortaya nasıl çıkar ya, İşte bu hasretçi de eğer iyileşmek istemiyorsa, düzelmek istemiyorsa, Kur'an ve sünnetin içindeki zikir ve duvarlarla beslenmiyorsa, gece namazına gayret göstermiyorsa Rabbinin taksimatına iman etmemişse razı değilse hatta diyor Şeyh Hulusi'nden bu onu diyor ölüme kadar götürülüyor diyor. Kalbi ölür diyor. O yüzden kardeşlerim hadis Allah Allah'ın buyurduğu gibi haset diyor ateş nasıl odunu yakarsa ateş nasıl odunu yakarsa kardeşlerim haset eden kişi de kendini yakar bitirir ve kendisine de en büyük ezae ve cezae verir. O kişi hapishanededir. Kalbi kilitlenmiştir. Ayet-i kerimede allah Celle Celle'ye buyurduğu gibi onlar sanki göğe çıkıyormuş gibi olurlar diyor. 1400 sene önce bu ayetleri inerken gökte hava olup olmadı belli değildi. Astroloji ilmi yıllar sonra çıktı ortaya. Yani bir insan günah işlediği zaman, haset hastalığa tutulduğu zaman haseti aldığı zaman Allah-u Celle onun nefesini sıkar. Bu kişi astım değildir. Burun değildir. Burunu tıkanık da değildir. Ciğerlerinde de problem yoktur. Bedensel bir hastalığı yoktur. Nefes sorup alıp vermesi, renginin kaçması, yüzünün, nurunun, ferinin gitmesi, hayırda mahrum kalması, hatta elindeki hayırları dahi kullanılmasına mali olması kardeşlerim. Yani Allah Azze ve Celle ona öyle güzel nimetler vermiştir ki, öyle güzel yetenekler vermiştir ki, belki haset ettiği kişiden çok daha hayırları vardır başka yönlü. Ama bir tek o haset ettiği kişide hayır vardır, kendisinde yüz tane hayır vardır belki. O bir tane hayra haset ettiğinden dolayı o 99 hayrının belki bir çoğunu o da Allah'ın adaletidir. kullanmasını Allah izin vermez kardeşler. Bu da Allah'ın adaletindendir. Kendisini görmez. Şöyle bir gözümüzle hayvanlar alemine şöyle bir kafamızı çevirelim şöyle bir düşünelim. Eğer hayvanlar da böyle yapacak olsaydı, semadaki galaksidaki bütün gezegenler de bu şekilde bürünseydi, birbirlerine haset kıskançlık olsaydı veya vücudumuzdaki ağızlar da bu şekilde olmaya kalksaydı, hayvanlardan örnek vermeye başlayalım. Gökteki kartal 8 kilometre yukarıdan aşağıdaki avını görebiliyor. Allah'a Celle türbin gibi göz vermiş türbin. Zaten gelişen teknoloji hayvanlardaki o şeyi yakalayarak teknoloji geliştirmişler. Uçağın gelişmesi, şu türbinin gelişmesi, uçağın dikkat edin. Burnuna bakın aynı kartalın gagası gibi rüzgarı kesmek için. Şu anda türbinin icat edilmesi şu anda bu kartaldan alınmıştır. Kartal eğer 8 kilometre öteden avını göremiyorsa kardeşlerim, yerdeki alını nasıl görecek? <gülüyor> Allah merhamet saymayacak. Ona havada uçmayı ama 8 km aşağıdaki yılanı görebilecek gözü vermişler. İnsanda bu göz yoktur. Ama yerdeki yılan çok kıvraktır. Korkunç derecede bir kıvraktır. <gülüyor> diğer hayvanlara baktığınız zaman her hayvanda farklı yetenek vardır. Bunlar ise diğer hayvanda ben bende bu haslet niye yok dememişlerdir. Allah'ın kendilerine vermiş olduğu yaratılış kayasını gerçekleştirmişlerdir kardeşlerim. Ama Hayvanlardan şöyle bir sanal aleme girelim. Karga, güvercin olmak istiyor. Ve komplekse kapılıyor. Aşağılık duygusuna kapılıyor, kargalığı beğenmiyor. Aslında kargaların içinde olsa, hep siyah siyah siyah, belki kıskançlı, hasitli, fesle düşmeyecek, yaratırışını kabullenecek diye. Kargalarda örnek verelim ki meseleyin daha iyi oluyor. Ama bu kendisini beğenmediği için, komplekse kapıldığı için güvercinlerin yanına gider. Güvercinden arkadaş olmak ister. Bakar ki güvercinler bunu kara olduğu için çekemezler, beğenmezler, kötülerler. Bu dava gider kendisine boya yapar. Fıtratını bozmaya başladı. Neresine boya yapar kardeşlerim? Tüylerine, müyüllerine, her tarafını beyaz yapar. Bir müddet bu güvercinler bunu çakmazlar, Güvercin olduğunu zannederler. Ama bu havada uçarken bir yağmura yakalanır kardeşlerim. Maske döküldü aşağı. Makyaj bozuldu kardeşlerim. Rabbim burada uyanmamızı nasip etsin. Yağmur yağdı. Maske Düştü aşağı, Boyalar döküldü. Bu defa güvercinler baktılar ki Subhanallah. Bizim içimizdeki adam bizden değilmiş ya. Siz böyle düşünün güvercin olursanız. Böyle bir kargayı içimize besler misiniz? Sen komplektik, takıntılı, aşağılık duyguna sahip bir hayvansın diyorlar. Hadi içimizden unaklaş. Bu defa kendi arkadaşlarının ortamına gitmeye kalkıyor. Bakıyor ki orada da adı, adı şanı duyulmuş. Ulan demek ki bizim kabilemizi beğenmedi. kargalığı kabul etmedi. Artık seni istemiyoruz. Gördünüz mü Allah'ın adaleti bu kardeşler? Şimdi dönelim biz kendimize kardeşler. Şu vücudumuzdaki azalar. Göz beyne kıskansa ya ise her şeyi beyin idare ediyor. Ben görme özelliğine yeterli değil. Ben mutmain olmuyorum. Ben idare etmek istiyorum. Ben müdür olmak istiyorum dese Allah Azze belki ondan gözüme yeteneğini daha alır kardeşler. Kulak kalkıp dese ki ya ben göz gibi görmek istiyorum. Kulak daha biraz daha aşağıda. Göz daha yukarıda. Ağız kalkıp dese ki, sen beyin akıl diye geçiniyorsun, komutanım diye geçiniyorsun. Ben konuşmazdım, senin hiçbir işin hiçbir yaramaz. Şey bütün azalar böyle birbirine kavga etmeye kalkarsa, şu ahenk ne olur, şu sistem ne olur kardeşler? Ama Allah o kadar kerimdir ki, bir vücudun azalarını birbirine bırakmamış. Ve o vücudu, o simayı, o vücudun içindeki bütün organlara kabullendirmiş, sendirmiş ve teşhis etmiştir. Ve onlar bir makinanın dişlisi gibi, bir çat dişlisi gibi, birbirlerine ahenk içinde ne yapıyorlar kardeşlerim? görev yaparlar. Göz kulağı kıskanmaz, ağız beyni kıskanmaz, kulak başka oradanı kıskanmaz. Hepsi yaratılış kayalarını gerçekleştirir ve huzur ve şükret içinde yaşarlar. Ama mümin eğer Allah'ın kalbinde bulundurmuş olduğu o imtihanın gereği olan o nokta olan o mikrop, haset hastalığı eğer şeytanın arttığı bir vesveseyle ayet-i kerimede Allah'ın buyurduğu gibi bu ayet münafıkla alakalı iniyor. Onların kalplerinde hastalık vardır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Allah da onların hastalığını tamamen artırdı. Nasıl artırdı? Şöyle Yusuf'un kardeşlerine şöyle bir tefekkür edelim. Yusuf'un kardeşleri cüsselik büyük semize insanlardı. Hepsi birleşse belki bir tane kurdu ördü edilecek seviyedeydiler. Onlar ise Allah'tan kendilerine verilecek makamın, mevkinin ki Yakup Aleyhisselam peygamberlik süslesinin kendisine geleceğini de zikretmişti. Onlar ise kendilerine yarışır güreşip beden gücü olan da Allah tarafından bu peygamberin devam edeceğini zannetmişlerdi. En büyük ona göreceğini zannetmişlerdi. Ama Allah bunu istemiyor. Allah az canına muradı kardeşlerim başkaydı. En küçüğe, küçüğe bu nimeti vermişti. En çelimsize en zayıfa bunu vermişti. Çin kellerini kuyuya hepsi birleşip attıklarında kan ve içinde bıraktıklarında hiçbirisine müdahale edecek ne beden gücü vardı ne de kalbinde intikam alacak bir kim vardı kardeşlerim. Peygamberlik mesleği kardeşler Allah tarafından seçiliyor. Bu dünya üzerindeki makam nemkiyle verilmiyor. Allah bunu kullarına bırakmamış. Buna rağmen yine peygamberimiz geldiğinde Yahudiler, ve Hristiyanlar peygamberimizin peygamberin yine kabul etmediler. Allah tarafından peygamberlik seçilmesine rağmen yine insanlar haset ediyor. Kardeşler güzellik, iyilik, hayırlar da Allah tarafından kullara verilmiyor mu? Yusuf kardeşleri neden kuyu yaptı kardeşler? Yakup Aleyhisselam dedi ki yavrum dedi. Rüya görmüştü. Rüyasında 11 tane yıldızın güneşin ve ayın kendisine secdettiklerini görmüştü. Yavrum sakın bu rüyanın kardeşlerine anlatma. İleride Allah sana makam ve mevki verecek. gözlelerden olacaksın. Eğer kardeşlerin sendeki bu fazileti bilirlerse sana tuzak kurarlar. Bakınız kardeşlerim. Yakup Aleyhisselam bunu bildiği halde Kendisi Yusuf'u farkında olmadan aşırı seviyor. Ve bu aşırı sevmesi kardeşler içerisinde ileride farklı farklı sıkıntılara yönetiyor kardeşler. <Gülüyor> Ve üvey hanımlarından bir tanesi bunu duyuyor, Yusuf'a söylüyor kardeşlerim. Şey, kardeşlerine söylüyor. Kardeşleri anlıyorlar ki demek ki bu görev bize verilmeyecek. Demek ki en büyük de peygamberlik verilmeyecekmiş. O zaman biz Yusuf'u ne yapmalıyız? Yok etmeliyiz. Arlarında Yakup Aleyhisselam da bu rüyadan sonra inceden inceye Yusuf'a karşı sevgi besliyor. Bu sevgi öyle bir Rabde'ye ulaşıyor ki farkında olmadan büyük zamanının bir bölümünü Yusuf'a ayırdığını kendisi bile fark edemiyor. Çünkü bu da sünnetullardır kardeşlerim. Bu da bak kardeşler diyorlar ki eğer biz bu Yusuf'u kuyuya atarsak veya bunun başına bir şey getirirsek babamızın sevgisi bize döner. Anlonsun ki babamız bu konuda adil değil. Babamız Yusuf'u seviyor ama bizi fazla sevmiyor. Eğer biz onu yok edersek Yusuf'un sevgisi bize döner. Görüyor musunuz hasreti kardeşler? Subhanallah. Yusuf'u öldürecekler. Bir peygamberi öldürmeye kalkacaklar. Onu korumayı Allah üstlenmiş. Kuyuya atıyorlar. Ve Yusuf aleyhisselam kuyunun içinde bile onlara beddua etmiyor kardeşlerim. Onun içinde bile dua ediyor kardeşlerim. Allah hazzele celle o kadar adil ki peygamber arasında dahi adaletle hükmetmiştir. Yakup aleyhisselam bir peygamber eğer kardeşlerinin onu kuyuya atacaklarını bilse beddua edecek. Allah Azze ve Celle kalbindeki öfke dinmediğinden dolayı Yakup Aleyhisselam'a bunu gizliyor kardeşlerim. Aradan yıllar geçiyor. Tam 30 seneye mal oluyor. Yakup Aleyhisselam'da affetme yeteneği o devrelerde olmadığından dolayı Allah Azze ve Celle istikbalde kardeşlerinin tövbe edeceğini bildiğinden dolayı mühlet tanıyor. Kardeşlerine, Kardeşlerine mühlet tanıyor. Ve zulme maruz kalana bakın kendisini öldürmeye kalkanların tövbe etmesi için, hatasını anlaması için, Rablemet pişmanlık duyup da istiğfar getirmeleri için, 30 sene Yusuf Aleyhisselam dua ediyor kardeşler için, kardeşlerim. İşte makam bu. Yani Yusuf Aleyhisselam'a kardeşlerinin secde etmesine hikmet neydi? Kim yoktu onda? Öfke yoktu, nefret yoktu, merhamet vardı, at vardı, kendisine kötülük yapanlara bile ıslah için nasihat vardı. Yok etmeye çalışanlara bile yine nasihat vardır. Çünkü o rahmet olarak gönderilmişti. Allah Resulü için bile Cenab-ı Kur'an'a gününde Ey Resulüm biz seni alemlere rahmet olsun diye gönderdik. Kardeşlerim kalbinde rahmetten, merhametten pırıltı olmayan insanlar önderler olamaz. Öncüler olamaz, liderler olamaz, insanları güdemez. Kendi nefsiyle öyle bir hale kalır ki bırak insanlara faydalı olmayı, kendi eliyle dirilen etrafına zarar vermeye başlar. Yusuf'un kardeşleri gibi kardeşlerim. Aradan çok uzun zaman geçiyor. Subhanallah. <gülüyor> Yakup aleyhisselam Yusuf'un kokusunu alamıyor kuyular. Ama aradan yıllar geçiyor. Allah Hazreti ve Celle onu bünyaminle de tabi tutuyor. Bu lafa bünyamin de anlıyor. Allah Hazreti ve Celle Rabbine sığınıp bu imtihanın hikmetini anlamak için dua etinde öyledir. Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim için öyle dedi. Biz İbrahim'i bir tane kelimelere sınırıp o da dedi ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum boyu eğitim. Atam İbrahim dedi imtihan olmuştu. Rabbim demek ki beni de imtihan etti. Önce ciğer paralarından. Çünkü Allah İbrahim'e en azizini Allah yoluna kurban et demişti. Şu anda bu da Yakub'un dedi kurbanları. Demek ki benim bana düşen bir sabır dedi. Ve Allah azze ve celle kardeşlerim bakınız. Meseleyi anlamaya başlayıp seyirteye kapanıp istiğfar getirmeye başlayınca Yakup Aleyhisselam. Subhanallah. Yusuf'un gömleği daha yoldayken kokusunu almaya başlıyor. Ama Yusuf kuyudayken koku alınmıyor. Kardeşlerim bu hikmet pırtuları, peygamberler de dahi aynıdır. Eğer bir beşerin kalbinde merhametle yüksü azamlıysa, bu peygamber dahi olsa ondan peygamberlik vasıflarının bazı pırtıları alınıyor kardeşler. Yusuf e, Yus Aleyhisselam için aynısı söylenmedi mi? Eğer o karında karnında denildi, tövbe etmeseydi, istiğfar etmeseydi, Enbiya Suresi 80. ayette Allah Cenab-ı Hakk'a ki biz onu dili kıyamete kadar bağlanın karnında ölü bırakacak ve onun peygamberine dahi bakmayacak. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle zerre kadar kimseye zulmetmiyor. etmiyor. Hasar-ı demişse ki müminin kalbinde haset olur. Onu açığa çıkarmadığı sürece de mesul ve sorumlu değildir. Meşru olan gıpta yani haset vardır. Meşru olmayan gıpta ve haset vardır. Buna baktığımız zaman burada diyor ki Allah Resulullah <gülüyor> iki şeye kardeşlerim gıpta edilir. Nedir o? Ve inanın kardeşlerim şu iki şey üzerinde de zaten haset. Meşru olan haset ve meşru olan haset. Bir, ilim talibrisi. O Kur'an'ı öğrenmiştir. Gece kalkar Rabbinin divanına durur. olmadan sesi yükselir, komşusu bunu duyar. <gülüyor> Tabi salih bir kul ise eğer. Eğer hayırlı bir kul değilse şu anda sabah namazlarındaki ezanları bir devre durdurmaya kalkanlar olduğu gibi bu da der ki bu ses nereden geliyor, ne kadar düşünüyorsunuz? Ama Abdülkadir Geyrani olsun ve Selah'tan bazı zatlar kardeşlerim Onlar gece namazında arı vızıltısı gibi ağlıyorlarmış. Onlar kendilerinin komşu ne düşünüyor aklındalar mı? Onlar ateşe yakinen iman etmişler. Tenhada Arı vızıltısı gibi gözyaşı döküyorlar kardeşlerim. İşte onlar Kuran'ı okuyorlar bu da bak komşusu duyuyor bunu Keşke de buna verilen bu güzel nimet bu ilim bana da verilseydir. Bak bu meşru. Bundan alınsaydı değil. Ondaki o güzelliğe gıpta etmek bu caizdir. Ve bir insanın hayli amellerini görürsün. Nedir o? Tasadduk eder. Senin öyle bir gücün yoktur. Bu fıtratlı olduğu için Allah Allah'a cihaz e ezeleyinle bunu bize yasak kılmamış. Çünkü biz bunu aşamayız. Bu aşıveredir. Bunu dilinle de söylesen bu caizdir. Ya Rabbim sen bu kardeşinin manını mübarek kıl. Bunun ilmini mübarek kıl. Bunun sadakasını mübarek kıl. Ya Rabbim ona verdiğin o güzellikten bana da nasip et. Bu caizdir kardeşlerim. İki şeye güpte Eğer güpte de hasret edilir kardeşlerim. Şimdi dönelim öbür tarafına. Müerrük burada iki şey derken, demek ki diyor Allah Resulü iki şeye güpte edilir demek ki diğerlerine güpte edilmesi de caiz değil kardeşlerim. Şu anda haset eden bir insan var, güpte eden bir insan var ve bir de haset de etmiyor, gıpta da etmiyor. Peki bu nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Bunların daha farklı bir tehlike var. O da güpte edilmeyen şeylere gıpta etmeye başlar. Nedir o? Adam servet üstüne servet koyar, Allah yolunda infak etmez, o da der ki ben de bunun gibi olayım. Bu etmiyor bak saygınlık görüyor toplumda ben de böyle olayım. Bak şimdi gıpta edilmemesi gereken, özelilmemesi gereken şey eder. Bu da üçüncü bir tür. Bu ödüllerin hepsinden tehlikel. Çünkü Allah sellem buyurdu ki Subhanallah Hz. Musa Aleyhisselam ile Harun Aleyhisselam'ı gönderiyor. Kitap yüzükte geliyor. birinci de rivayet Ebu Hureyden geliyor. Tam bir buçuk sayfa yakın hadis kursi ama biz inşallah kısarak gideceğiz. Kurulumuz dağılmasın. Allah Azze Celle Hazreti Musa Harun Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderiyorsun. Ey Firavun, ey Musa diyor. Biz seni Firavun'a gönderiyoruz ama Firavun tacıyla, tahtıyla, sarayla, itişamıyla senin karşına çıktığı zaman kibirler, şey komplekse kapılma. Aşağılık duygusuna kapılma. Yani benim böyle bir malım olsun ondan sonra çıkayım terbiye düşüncesine kapılma. Onu da üstün görüp de ona karşı kendini ezik hissetme. Ey Musa biz dünyada kime mal verdiysek onun değerini küçülttü. İstisna kayneyi bozmazsın. Kime dünyada mal mülk onun makamını azalttı. İhlaslı huşulu namaz kılanlar bir tefekkür etsinler. Ekonomik durumları kritikken, ekonomi durumları refah seviyesi yükselmeye başlayınca Aynı huşu ihlas kalmış mı kardeşlerim? Herkese hepsini yuklasın. hep biz nefsimizi burada yapacağız. Yanımızdakini dahi tefekkür etmeyeceğiz. İnsanın düşünmek için nefsi kendisine yeter. Belki her dertte şu sözü zikretsek de kardeşler. Edep için. Abdullah bir mubaraya soruyorlar. Edeb nedir? Birçokları birçok söz söyledi. Bizse diyoruz ki nefsin saçmalıklarını bilip ona itibar etmemektir. Ya e adam oğlunda böyle bir nefis var. İnsan nefsini bırakıp da yanındakilerle uğraşır mı? Nefsini bırakıp da insan yanındakilerle karıştırıp ilgilenir. O yüzden ey Musa diyor dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Ey Musa kime mal, büyük makam mevkin onun bizim katımızdaki değerini düşürdü aşağı. Seviyesi gitti. Kardeşlerim, Firdevs cennetine huşu sahibi olmayanlar giremiyor. Şimdi Firdevs cennetinin varislerini, vasıflarını zikrederken huşu sahibi diyor. Olanlar onlardır. Ekonomik durumu kritik. Ya. Huşu var. Ekonomik durumu yükselirken huşu kaç de kaldı kardeşlerim? Sahabeler bile diyorlar ki biz dört sene önce peygamberin sohbetinde bulunurken 4 sene sonra öyle bir hale geldi ki Allah Celle bizi ihtar edici uyarıcı ayetler indirdi. Allah'ın ayetleri karşısında kalplerin yumuşama zamanı hala gelmedi. Kardeşlerim Allah'ın zikrine bir kalp yatışmamışsa, sükunete ermemişse, hoşnut olmamışsa o kalp Allah'ı sevmemişse Allah'ı zikirle mutmainle makamına gelmemişse o kalp nasıl hasretten kurtulsun? Nasıl kurtulsun? Bunun başka ilacı yok ki. Yani bir insan muhabbet deryasına yakalanacak Yara hasetten kurtulmayacak. Çünkü bu sünnetullah'tır. Bunun için de olanlar dillerinde bu haseti tutar da ortalara yara verip de hayırlı insanların hayrını engellemez. Danışmanlar da bunlara mani olur. Onların ağına kapılmaz. Ama bu da değilse, onda yakın yakin, huşu, ihlas, zülh gitmişse Allah korusun bu kalp hastalığı öyle bir şeydir ki Verem hastalığına kardeşlerim maske taktırırlar. Bunun hikmeti nedir? Ben Verem'e yakalanınca 3 ay doktor cumaya bile beni yasakladı. Tabak, çanak, odayı bile ayırdı. Niye? Bulaşıcı hastalık o, bu, bulaşıcı. Vallahi haset de böyledir kardeşlerim. Haset böyledir. Yani bunun için bir maske de yok. Böyle bir maske yok. Sakınayım da kurunayım. Böyle bir maske yok. Bunun maskesi nedir biliyor musun kardeşlerim? Işte? Ona nasihat etmek. Ista olmuyorsa mesafe koymak. Haset ettiğinde, dedikodu etinde gıybet etinde koculuk etinde, bir hayli durdurmaya hakkında ona mesafe koymaktır. Hiç şey yapamıyorsan yüzünü çevirsin Müslüman. Niye? Buna şöyle bir örnek verirsek daha iyi anlarsınız. Namaz kılmak istemeyip de ama siz dini bir dolayı o insanı hayra çağırıyorsunuz. Namaza, ibadete, kulları çağırıyorsunuz. Ama adamın hiç de işte dönme gibi, namaza başlama gibi, zikir ortamına gelme gibi niyeti yok bu insanın. Bu insanlar bak şu anlatacağım şey çok iyi yaşıyorlar. Adama din anlatıyorsun adam yüzünü ekliyor. Devam ediyorsun yüzünü çeviriyor. Tokalaşırken yarım tokalaşıyor. Nasılsın diyorsun iyiyim diyor. Sen nasılsın diye sormuyor. Hemen bir odaya girdi dönüyor konuşmaya. Yani bu ne demek istiyor biliyor musun? Beni bir daha davet etme davet edeceğin işe. Peki danışman kardeşlerim. O anda bir mümin düştüyse siz bari bunu da yapın ya. Bak şu insanla bir örnek alın. Ah, Takılmayın onlara. Onlar benzer ben olmayın. Bari nasih edemiyorsanız bari onu durdurun. Durduramıyorsanız oradan kalkın. Kalkın gidin. Niye hayrın elgelenmesine mane oluyorsunuz? Ben çalıştığım iş yeri cami altı böyle bir yere baktım böyle hep camide acı bir tablo hepimizde hepimiz görüyorsunuz. Camiye gelenler %90'ı belki ihtiyarlar. Zaman zaman ihtiyarlar bizi masalarına çağırlar, oturdu çay içtik. Bu insanların çoğu, subhanallah gençliklerinden namaza başamadıkları için ihtiyarlarıyla başladıkları için gençliklerin kötü azışkanlıkları kalmış. Bellana konuşmalar aşağı acı ifade deyip kim masanın kalkıyorsa arkasından yapmaya yapmalar. Ya biz de şimdi alışmışız ya nasihat etmeye kardeşlerimize. Ya bu ihtiyarların ikisini ediyorsun, bakıyorsun hemen surat murat geriliyor. Dokunulmazlığı var, kabul etmiyor nasihat. Subhanallah etmiyor burada bana yer yok. Sonra uzaklaştık, dükkana uzaktan baktık. Ve bu adamları bu hale düşüren nedir? Hep gençliklerini konuşurlar. Kim masanın kalkıyorsa onun arkasından konuşurlar. Kim hayı yapmışsa onu tenkilerler. İnanın bunu yapanlar ilk bir şey yapmıyor, ilk bir amel yattığı ve bunlar camiye merdivenleri çıkarken bile dedikodu gıybet ediyorlar. Allah bunları işaretinden korusun. Hasete uğrayanları işaretinden korusun. min <gülüyor> min min fil min hasidin hased. Kardeşlerim, o insanlara dönüp baktığımızda o insanların hep gençliklerini alındıklarını görüyoruz. Çünkü ihtiyalamışlar, almışsa yapacak bir amelleri yok. O insanlara baktığınız zaman onun bunu çekiştirdiklerini görüyoruz. Çünkü yapacak salih amelleri yok. Ve dikkat edin haset edenlere, gıybet edenlere, dedikodu edenlere, kovuculuk yapanlara, fırt dergisini konuşanlara, birbirini güldürme şarlatanına katılanlara dikkat edin. Onların bir salih amel yaptığını göremezsiniz kardeşlerim. Zaten onlar hayırlı amelerle uğraşlar. Allah bu amelleri onlara nasip etmeyecek ki. Kardeşlerim bir kalpte iki tane sevgi olmaz. Bu sünnetullah'a aykırıdır. İki tane göz, iki tane kulak, iki tane çene, iki tane el iki tane ayak vardır. Ama kalp bir tanedir kardeşlerim. O kalpte Allah sevgisi sükun ve mutmainne bakamına girmemişse, o kalpten sen hasretten kurtulmayı bekleme kardeşim. O yüzden canım kardeşlerim, Rabbim önce bizim nefsimizi hayırlı amel yapan, bizde olmayan amelleri, bizde olmayan vasıfları, bizde olmayan güzellikleri servilen kardeşlerimizi gördüğümüz zaman, Rabbim önce bizim nefsimizi hasete düşmekten korusun. Rabbim ta Adem'den şu ana kadar ve kıyamete kadar gelecek bütün tevhid el muvahitleri af ve et. etsin. Şu arıza yaşayan bütün tevhid mümin kardeşlerimize karşı kalplerimize kim ve hasret bırakmasın. Yusuf'u Yusuf yapan, babasını annesini ve onu kardeşini secdeye götüren neydi biliyor musunuz kardeşlerim? Kalbinde kin ve nefret olmamasıydı. Kendisine kötülük yapanlara dahi ıstah olması için tövbe etmesi, dua etmesi ve nasihat etmesiydi kardeşlerim. O yüzden ki ne layıfsa Allah Azze ve Celle ona da kardeşlerim bu hali, bu vasfı veriyor. Durup şöyle bir tefekkür edelim. Adem'in hırsı Adem'i cennetten çıkarmadı mı kardeşlerim? İblis bunu çok iyi yakaladı. İblis'ten üyvet verildi. Adem'in zafiyetini araştırdı. İki tane hassat yanını buldu Adem babamıza. Bir, hırs. Subhanallah. İki, Mevki makam duygusu. Bir, cennete ebedi kalma hevesi, hırsı. iki mevki makam duygusu. Bu atan, atamız Adem babamızdan bize kalan bir hırstır. İşte iblis bunu yakaladı. Bu meziyetini yakaladı. Kendisine yasak edilen şeyi bakınız ne diyor. Sana bu neden yasak edildi biliyor musun? Herkes en zaf noktasından vesile yakalanıyor kardeşlerim. Bu sana neden yasak edildi biliyor musun? Eğer sen bu yasak olan şeyi yersen, cennette yedi kalırsın, yoksa fanisin. Subhanallah. İkincisi, eğer bunu yersen burada kalırsan, cennette de hükümranlık süreceksin. Onun hükümranlık sürme duygusunu fark etti. Hırsını da fark etti. Ve Adem babamızın hırsı cennetten çıkmasına <gülüyor> sebep oldu arkadaşlar. Peki, Kabil'in habili öldürmesine sebep neydi? Haset. min شَرْءٍ نَفَسَاتِ fil الْاُقَدِ وَمِنْ min حَسِدٍ اِذَانْ سَتْ ya hiç uzaklara gitmeyin. Kardeş kardeşi diyor kardeşlerim. Hasetten hasetten. Düşmanı çok uzakta da aramayın. Bir insanın kalmine haset girmişse kardeşi dahi onun ölmesini ister. Ama bakınız Habil ne diyor? Belki sen benim de günahımı yüklenmiş olursun beni öldürmeye kalkarsan. Ve ateşe gidersin. Subhanallah. Eğer sen bana taş kaldırırsan ben sana el kaldırmaya Allah'tan korkarım de. Şimdi Kabil burada Habil'i öldürdü. Ne oldu mutlu mu yaşadı dünyada? İlk adam öldüren, cehenneme girer, kıyamete kadar bütün adam öldürenlerin günahı kendi defterine kim şerde bir çığır açarsa, kendi defterine sayılan birisi oldu. Peki Habil ne oldu? Az ne derse başlayarken dedik ya, dışarıdan bize yapılanlar bize zarar vermiyor arkadaşlar bizim yaptıklarımızdan Allah bize hesap çekecek. Çünkü cennet eli cennete girdiği zaman, cehennem eli cehenneme girdiği zaman dikkat edin onlar için Allah ve Celle Kur'an-ı Kerim'in e ikisi içinde Nazia Suresi 30'dan 41. ayete kadar bakın. İman edip salih amel işlediklerinden dolayı girin cennete. Çünkü dünya hayatındaki amellerimiz kabul görsün. Rabbim bizlerinkini de öyle kılsın inşallah. Bakın cehennem eli için ne diyor. Sizi bu sakar cehenneme sokan neydi? Karışarım. dört tane maddenin bir tanesi bu da. Burada da var işte. Şu cehennem ehlinin var ya Orada mümin, münafı, mürter, kafir ayırmıyor. Kardeşi dayıltırmaya <gülüyor> götürebilir. Nasıldır bu? Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmazdık. Yetim Sahip çıkmazdık. Hayra mani olurdu. Hayra hayra. Salih amelleri işleyenlere mani olurdu. İşte haset. Ve cehennem elinin basit bir, bir peygamberi öldürmeye kalkan, peygamber çocuğunu öldürmeye kalkan, Peki Hz. İbrahim'in iki tane hanımı vardı. Biri Sarra, diğeri Hacer. Peki neden bu Hacer validemiz çöle gönderildi? Bu Sünnetullah'tır. Hanımın çocuğu olmuyor Sarra'nın. Çünkü köle olarak almış Hacer'in. Hacer'in çocuğu oluyor. Kim? İsmail. Bu Allah'ın muradı. Allah böyle murat etmiş. Köle bir kadından peygamberlik sürsülesini devam ettirecek. Hatta Yusuf'ta duruyor ama Hazreti İsmail'den ta Allah Resulü'ne kadar bu sinsile devam ediyor. Ve anası da köle bir kadın. Allah de murat ettiği, çöle gönder dediği bir kadın. Ama Hacer Validemiz ne bilsin ki Allah ona öyle bir makam verecek ki kıyamete kadar haca gelen bütün insanlar onun sayını yapacak. O ne bilsin o makamını? Belki o makamını bilse daha da sabrederdi. Subhanallah. Hacer Validemizi kıskandı Sara. Çocuk var. Kendi çocuğu yok. Allah adalet adaletle hikmetti. Ailelden bir kısmını gönder. Emir Allah'tan. Nereye? Çöle. İl yok, cin yok. Şu anda Kabe dediğimiz yer. Hz. İbrahim Aleyhisselam götürüyor tam dönerken, Hacer Validemiz de, takva abidesi. Kadının aklı yarım, dini yarım derler. Vana nice aklı tam, imanı tam erkeklere taş çıkarır bu anımız. Dur ya İbrahim, nereye gidiyorsun? Bu senin beni buraya getirmez senden mi Allah'tan mı? Allah'tan o zaman git o beni kayırmaz. Korur diyor. Kötülüğün elde bırakmaz. Ve Allah onu korudu. Çocuğunu da korudu. Şu anda zemzem suyu oradan geldi işte. Yedi tane ve yaptı. Allah azze ve celle topraktan ne yaptı? Zemzem bitirdi. Kardeşlerim haset mikrobuna maruz kaldığımız zaman birileri bize de haset ettiği zaman çok acıdır. İçine zehir katın belki bir şerbet gibidir. Eğer sabredersek bunu, bunun makamı da çok yüksektir kardeşim. Çünkü kötülük yapanlara Allah ve Celle öyle bir ödüyor ki, çeviriyor, çeviriyor, çeviriyor, kötülük yapanlar onlara muhtaç oluyor. Kim bunlar? Allah yedi sene tıklık verdikten sonra kuyuya atanlar, öldürmeye kalktıklarını Yusuf'a muhtaç olurlar erzak için. Ama o zaman Yusuf da kalkıp da demiyor, siz bana muhtaç olursunuz. Şartlar sizi buraya getirdi diyor. Rabbim bizlere de böyle bir şeylere maruz kalırsak bu makamı bu hali dersin ki biz de sahredenlerle olup yapmış olduğumuz amellerimizi o anda sana bu hayrıları yapmıştım sen bana niye böyle yaptın demeyelim inşallah. Rabbim dilimize sayıp çıkmamızı kardeşlerim nasip etsin. Bakınız meşru olan Gıpta'ya Hazreti Ömer radıyallahu an Hazreti Ebbe Kıstık'la yarışıyor. Kıstayı hepiniz bilirsiniz. Hazreti Ebekir'in çok faziletleri var. Çok hayırları var. Hz. Ömer diyor belki bu lafa geçerim. Malının yarısını getiriyor. Hz. Ebbekir Sıddıkta gelince e Ebbekir diyor Eve neyi bıraktın? Hepsini getirmiş. Allah veresini. Hazreti Ömer ki ben bir daha onu geçemeyeceğimi anlat. Bak bu da Erdem'dir ha. Bakınız kardeşlerim Hz. Ömer Hz. Öbekir'i geçemeyeceğini anladı. O andan sonra bir gidip yarışma olmadı. Demek ki bu Ebbekir'in fazileti. Ben onunla rızıkla yarışacağım ama, sadakanla yarışacağım ama Rabbim bana verdi faziletle yarışırım. Bakınız Ömer diyor, Ebbekir demiyor. Benden sonra Peygamber gelecek olsaydı Ömer bunlardadır. Eğer kardeşlerim Ömer radiyallahu anh bu paracı açmasaydı, takılsaydı burada kalıp kalsaydı belki bu makama ulaşamazdı. Çünkü Ömer'e de farklı bir yetenek verilmiş allah Teala on yerde kendisine ilham ettiğini, hakka isabet ettirdiğini söylüyor. Benden sonra peygamberlik sistesi devam etseydi Ömer bunlardan diyor. Kendisine farklı farklı makam verilmiş. Farklı farklı yetenekler verilmiş. Demek ki herkes kardeşler Allah-u ayet-i buyuruyor. İyilik ve takvada, salih amellerde müminlerle yarışın. Cennet için yarışın. Gurler için yarışın. Bu tamam bu ayettir. Ama yarışırken de kardeşlerim bu hududu iyi yakalamak lazım. Bak bunlar bizim selefimiz, bunlar bizim örneğimiz. Anladık ki bu adam ben bu yönünü geçemem. Niye sadece bu yönünü hedefliyorum, kafesliyorum, hep bu yönü buna yarışa kalkıyorum? Bir dönem şöyle bir kendine esimler. Belki bende ona öyle güzel faziletler var ki bu kardeşte yok. de bu yanımı geliştireyim, güzelleştireyim. Bir meslek bütün insanlarda olsaydı diğer insanlar hangi meslek sahibi olacaktı? Uzun bir zaman önce bir arkadaşların iş yerinde çalışıyoruz. Ya sırf ibret diye anlatıyorum. Anahtar 22 anahtarı Hani iki taraf böyle anahtar olur ya, yirmi iki ağızlı anahtar. Bir tarafı 20, diğeri 22. Anahtarı tutarken fabrikada şöyle tutuyorum. Ya dedim senin elin diyordum bu anahtara yakışmıyor kare. Sen kalem tutman lazım. Aradan 15 sene geç, baktın, elinde çanta, giyim, takım ol için ne yapıyorsun? Danışmanlık yapıyorum. Tam işini bulmuşsun. Bu, Karadenizli sen de eğer anahtar yakışmıyorsa veya yapamıyorsan zorlama mahvetme. Karşıdakini de tehlike yapma. O karşıdaki insan işi gücü bırakıp senle mi uğraşsın? Kendi hayliyle mi uğraşsın? Bırak. Kalemle uğraşsın. Burada geliştir kendini. Ama yok. Niye? Onu geçeceğim ben. Valla Hazreti Onlar geçemedi. Kusura bakma. Allah onu geçmeyi murat etmedi. Niye? Arkadan gelen selefe bir ders olsun diye. Tabi birçok hayları kim yapsın? Erba hocamız Allah razı olsun burada güzel bir sohbet yaptı. O sohbeti şöyle gözünüzün önüne getirin. Bu sohbetin üstüne koyun bu sohbeti. Her sahabenin güzelliği farklıydı. Onlar yanlış ettiler ama meseleyi anladıktan sonra bakınız kardeşlerim. Allahu Alem bir murad İsra suresi 84. ayet olması lazım. Allah Azze Celle buyurur ki herkes fıtratı icabı Allah'a kulluk eder. Yaratılışı icabı kulluk eder. Hazreti Ömer, Hazreti Hamza, Hazreti Ali heybet değildi. Ama Hazreti Osman yumuşaktı. Şimdi sen kal Hazreti Osman'ı sert yapma. Valla yapamazsın kardeş. Tavuk tavuktur, horoz horozdur. Tavuğun üstüne git hemen tık tık yap durur. Horuza git valla gagasını kaldırır. Sen şimdi kalk horuzu tavuk yap. yapamazsın kardeşim. Bu fıtrata ters. Hazreti Ömer giriyor. Peygamber baldırını toplamıyor. Hz. Bekir geliyor toplamıyor. Hazreti Ali geliyor toplamıyor. Hz. Osman geliyor. Kapıyor baldırını biraz açıkmış çekiyor. Sahabeler pürcü kart. <gülüyor> Ey Allah'ın peygamberi. Orada kıskançlıktan hasetten değil. Peygamberin her hal hareketi vahiy menşeli. Orada bir hikmet var. Onlar yakalamış. Rabbim bize de yakalama nasibini. Çünkü bu dil fıtrat dilidir kardeşlerim. Evrenseldir ve bütün insanlığı kapsıyor. Melekler ondan haya ediyor. Ben nasıl haya diyor. Bak bu buna nasıl. Bakınız Allah Resulü'nün İbn Ömer'e ne diyor? Ey İbn Ömer, kendini dünyada bir yolcu gibi gör. Kenne kagal garip. Kendini kabir ehlinden say. Ve dünyada kendini bir garip gör. Yolcu gibi gör ve kendini kabir ehlinden say. Bak bu rikat işleriyle uğraşıyormuş. Nafili amellerle uğraşıyormuş. Hayırlı amellerle uğraşıyormuş. Allah Resulü buna diyor. Dikkat edin başka sahabelere doğru düz bu şekilde yok. i̇bn Ömer ne güzel ne güzel. Bir de gece namazı kılsan. Sen kalk sabah namazını kaçıranlara gece namazını kıldı. Adam sabah namazını kılmıyor. Umurunda ne değil. İşi gidi başa uğraşma. Adam öyle bir sıkıntısı yok ki. Veya bire geç kılıyor. Allah Resulü buna namazı diyor. Şimdi sen kalk buna gece namazı kıl. Kardeşlerim, eğer biz kendimizi kitap sünnete göre tartmazsak, kitap sünnete göre değerlendirmezsek, alimi zalim zalimi alim yerine oturttururuz. Bir güne de birini çok överiz, bir gün sonra da bakarız. Böyle değilmiş, İşşehir Kuruluşu'na ünlü teymiyen dediği gibi, onu da dayak atmaktan beter ederiz. Belki adam der ki bana iki tane yumruk sallasaydı, bu kadar bana hakaret etmeseydi. Arkadaş sana kim dedi onun kadar? öyle ki. Önce överler, sonra döverler. Niye? Bir iki tane güzel amelini gördük, başladık onu özmeye. Ya, sen yolculuk yaptın mı yok, ticaret yaptın mı yok, alışveriş yaptın mı yok. Ya neyin görüyorsun? Ya güzel konuşuyor. Kardeşim sen onu konuşurken ameller konuşması aynı gördün mü? Bakınız kardeşler, hayatın sahabelere geliyor. Hazreti Ömer radıyallahu alan diyor ki, Peygamber set mesala mümin kim, muhakkak kim, galik Müslüman kim, işte Müslüman kim, bu kim? Biz bunu Peygamber zamanında biliyorduk. Vahiy geliyordu, Allah arasında bildiriyordu, biz de bilmemiz gerekli kadarını da biliyoruz. Ama peygamber efendimizin vefat ettikten sonra işte bu bize bir miras kaldı bakınız. Hazreti Ömer'in sözü bizlere biraz kaldı kardeşler. Biz insanların amellerine bakarak onlara not verirorduk. Zahir amellerine bakarak. Karışalım kendi kafanızda herkes öyle bir tefekküre. Bir kişi konuşurken yalan söylüyorsa ama kitap sünnet icmaya göre yalanı tam anlatıyorsa Allah aşkına siz bunun konuşurken ki yalanını mı dikkate alırsınız yoksa hatiplinir mi? Kaseti çevir. <gülüyor> bu adam ödü sözde durmuyor. Ama kitap, sünnet, icma ile zehirlen sözde durmamayı çok iyi bile anlatıyor. Şimdi sizin nazarınıza bir şeyde buluşacaksınız, söz gördük durmadı. Şimdi siz sohbetini mi itibar edersiniz, yaşıntısına mı? <gülüyor> e, bu adam emanete hıyamet ediyor. Arkana dönemiyorsun, bir yerde konuşuyorsun, paylaşıyorsun arkana dönüyorsun seni kötülüyor. Şimdi sen bunu yaptığı sohbete göre mi değerlendirirsin, yoksa ameline göre mi değerlendirirsin? Kardeşlerim, şurada ne varsa var ya, Allah en sonunda dilimize taşırıyor. O yüzden Abdullah bin Mübarek boşuna demiyor. İnsan nefsini bir tanırsa var ya, onun saçmalıklarını bilirse var ya, işte Buhari'de gelen hadiste iki cüvan güneşi, hadis-i diyor ki, siz kendi gözünüzdeki marteyi bırakmış, başkasının gözündeki çöple mi uğraşıyorsunuz, hakikaten çok merhametliyse... Birilerinin kurtarma yarışında önce bir dönerim kendimize. Şu öğrendiğimiz ilimlerin biz neresindeyiz Allah aşkına? Neresindeyiz? Rabbim kalplerimizden kim vasili çıkarsın? Kıssayı bilirsiniz ama yine zikredelim hatamızı. Allah Resulü üç gün üstü üstüne daha gelmeden cemaat diyor ki şu anda gelecek kişi cennettektir. Üç gün üstü üstüne bu orayı tekerralıyor. Sahabe bunu fark ediyor, bir çeşit bir yolunu buluyor, buna komşu oluyor, makas atarak ilerliyor. Üç gece bunu takım ediyor. <gülüyor> Allah Resulü bu ne yaptı ki buna cennetlik dedi? Geceleyin ayılar teşerkele çekiyor, mevcut geceziklerini yapıyor, gece namazı yok, beş saat namazını kılıyor, farkı bir anladı. Dayanamıyor, tam üçüncü günde oluyor, misafirlik bitti. Ya bu adam Allah aşkına söyle ya. Sen ne yaptın ki Allah resmi üç gün üstüne bu kapıda gelecek olan cennetliktir dedi. Sen çıktın sen ne yaptın. Ben senin farklı bir şey de görmedim. Subhanallah. Ben farklı bir amelim yok diyor. Lakin Allah'ın kullarına vermiş olduğu nimete taksimata haset etmem. kardeşin sen o mümindeki o güzelliğe haset ediyorsun. O güzelliği verene kafa tutuyorsun. Haberin var mı? O taksimati kim yaptın? Allah Azze ve Celle, sen kime hasret ediyorsun? Allah'ın adalet sıfatını yargılıyorsun burada, senin haberin yok ki. Ona o 150'ye Allah verdi ya, ya. sesini, ondan sonra imkanını, şimdi birilerinin sesi güzel konuşurken veya Kur'an okurken bir şeyler yapıyor. O ondan değil ki, o Allah bilgisi. İbrahim Tassil'e ses verildi, o Batı yolda bunu kullanıyor. Öyle kullara ses verilmiş, bilal Habeşi, Peygamber'in müezzini oldu. Ya Bilal ağabey için bunu istemedi ki. Ama Allah'ın vergisi. Sen katıp bunu hasret edersen Müslüman. Ateş odunu nasıl yerse bitersin kardeşim. Allah'la savaşılmazsın. Firavunlar, Nemrutlar Allah'la savaşmaya baktı. Allah'ın taksimatını beğenmedi. Allah'ın eli bağlı. Allah cimri dediler. Allah diyorlar elleri kuyula sıca diyor. Ve Allah onlara lanet etti. Subhanallah. Bizden önceki kavimler. Taksimatı beğenmediler. Peygamberlerin kabul edilmemesinin en sebebi. Ya buna buna peygamberlik buna mı geldi? Ya sana mı sorsaydı Allah Azze ve Nasıl bir peygamber gönderin diye? Veya kullarına verdiği taslimatı bize mi sorsaydı? Biz kullarından bazılarına güzel meziyetler var diye eğer çekemiyorsak, haset ediyorsak, kardeşlerim kimin taksimatını eleştirdi biliyor musunuz? Allah'ın adı sıfatını. Peki adıl ne bir manası? 99 isminden bize verilen bir isimdir kardeşlerim, el-adıl. Çok adaletli. Çok adaletli olan Allah, her kuluna farklı yetenek vermiş, Müslüman, sen de onu eleştiriyorsansa, ey nefsim, sen de onu eleştiriyorsansa, hasret ediyorsansa, onun hayırları gündeme gelince renk atıyorsansa, atıyorsan, hatta kendi hayırlarını kullanamayacak derecede bile onu gündemini almışsansa, nerede bir hatasını yakalayın da gündeme getirin, onun hatasını bitireyim diye uğraşıyorsan, Allah senden hayırlarını çeker alır, faziletini alır, makamını mevkimini alır, bitirir Allah seni kardeşim, yazık günah değil mi ya? Bu kadar kayma yazık değil mi kardeşim ya? Sen bu aleme bunun için mi gönderildin? Hayırlı kullanılır, hayırlı uğraşmak için mi gönderildi, yoksa yaratılış kayını gerçekleştirmek için mi gönderildi? Bu ne imtihan? Bakınız peygamberi zaten bekliyorlarmış. Kureyş kavminden geldi ya peygamberi kabul etmiyorlar kardeşler. Kureyş kavminden peygamber geldi ya, kendi kavmlerinden Yahudiler de, Hristiyanlar da peygamber bekliyorlar. Allah bilmiyor mu dileseydi onların kavminden gönderirdi. Bu defa başladılar. İşte evçek evladı yok. Allah-u Teyzeh Suresi'ni, İnna Keser, kevanhar, ona zürriyetsiz Allah Allah'ta esas zürriyetsiz onlardır buyurdu çünkü peygamberin zürriyeti cennette onların zürriyeti cehennemde ben böyle zürriyeti ne yapıyordum bu da baka peygamberi fakir dediler bir devlet peygamber sarsında döndüğü zenginlere gözünü dikmeye daha vahiy gelmemiş e Resulüm, gözünü zenginlere dikme dedi bir insanın ihlası azaldığı halde hayrlar azaldı halde malı çoğalıyorsa dikkat etsin bu onun için hayır değil Allah'ta ki e Resulüm, Yığın yığın erkek evlatları olan malin çok olanlara gözünü dikme. Allah istese bunu Peygamber de verir. Bütün erkek evlatlarını vefat ettirmiş. Öksüz yetim büyütmüş. Abdülmuttalib Ebu Talib'i almış. Hazreti Hatice destekçisini de almış. Ama sahibi Allah ezeli ve ebedidir. Kardeşim, Müslüman, sen bir mü'minin hayırlarına uğraşıyorsan onun sahibi Allah'tır. Sen iflah olmaz. Peygamber'e çatanlara bakın. Ha bu son tarihte Peygamber için ileri geri konuşanlar oldu sonra duyduk önce çok göğsümüz daraldı beddualar edildi peygambere yakışınca kerimeler kullandılar sonra duyduk bunun arkasına öyle bir güzel meyve çıktı ki Allah'ın dinini peygamberin ismini duymayan ülkeler dahi o olaydan sonra İslamiyete girmiş ve inşallah dünya İslam'a koşuyor arkadaşlar öyle yani kötüler ne yapabilir ki kötüler ne yapabilir iyiler? o yüzden Şeyhülislam'ın da dediği gibi ana diyor mektup yazıyor anac ana ana diyor düşmanların bana ne yapabilir Öldürülmem şehadettir diyor. Rabbim bizlere makbul sadece ve sadece. Kendi kelimesi ve kendi rızası için yatağımızda daha olsak şehit makamıyla huzur huzurunu alsın. Yalnız ve yalnız kendi cemalini muhabbet edip arzama iştiyakıyla. Yalnız kendi rızası için. Kelimesini yüce geç için. Ana öldürseler diyor ben şehidim diyor. Hapse atsalar diyor. Benim için orası halvettir. Beni sürgüne gönderseler seyahattir diyor. Daha başka ne yapabilirler diyor hanım. Ha demek ki biz bu sohbeti dinlerken de dışarıdaki insanların bize ne yaptığı değil kardeşlerim. Hiç kimsenin hayrını bütün dünya hasetçi olsa o hayrını kimsenin engelleyemez. On bir kardeşi Yusuf'a zarar verebildi mi? Benim bu sohbetimin kafanızda şu çağrışım Hani benim hayrıma şu hasetçi sebep oldu. Hayır kardeşim sen layık olsaydın Allah senden o hayrı izale etmeyecekti. Yusuf'ları koruduğu gibi Allah... Müminlere ve kıyamete kadar yardımımız izleme haktır buyuruyor. Allah'ın yardımı bütün peygamberlere ve kıyamete kadar gelecek bütün müminlere hak diyor Eğer sen salih olsaydı, amellerin hayrı olsaydı kardeşim, Allah o hayrı senden kesmeyecekti. O hasretçi buna sebep olamayacaktı. Yani bu sohbeti dinlerken, yani şu benim hayrıma sebep oldu demeyelim. Bu defa şeytanı şu ağrı çıkar ortaya, Allah korusun. Allah iblise, Adem'e seccret etmedin beni de, benim için buna seccret etmedin dedi. Burada bir amel var, yapılması gereken, istenen bir amel var. Allah Celle bu ameli kurlar istiyor, o beni hazırldı, o bana hasret etti, o beni düşürdü. Öyle bir Müslümanı birlikte olamaz. Niye? Eğer bizde o ameli Allah için yapmak varsa kardeşlerim, eğer o ameli sadece istililah için yapıyorsa, şu satırları can kolları bir dinleyelim kardeşlerim. Allah kardeşleri bir kuru sevdiği zaman cebraili çağırır. Cebrail der ki ben bu kulumu seviyorum. Çünkü Meryem Suresi 96. ayette Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ve bu ayetin tefsirine ben bugün iyi bir kesirde aldığınızda baktım. Merak ederseniz siz de bakabilirsiniz de inşallah bu ayetin tefsirinde Meryem Suresi 96. ayet karşısına. Allah diyor bir kulu sevdiği zaman Cebrail'i çağırır. O kulü iman etmiş, salih amel işliyor ve o amellerden ben kulumun razıyım ve ben o kulumdan hoşnutum o amelinden dolayı. Şu ameli sadece ve sadece fi sabilillah için yapmış. Ne bir dünyalık, ne bir desinler, ne hayırlı bir şey yapanla hasetle yarış etmek. Bu değil. Sadece Rahman'ın rızası için. Cebrail aleyhisselam meleklere de nida ediyor. Ve bu sevgili kardeşlerim, yürüzündeki bütün salih kulların kalplerinde hatırlıyor. Bu birincisi. Bakın kardeşlerim, diğer mi Subhanallah. Katede'nin bahsettiğine göre, Osman bin Afan şöyle dedi. Bir hayır olsun, hayırlısı, olsun, bir amel işlediğinde Allah azze ve celle onun amelinin elbisesini ona giydirir bir insan gece namazı kılıyorsa haset kalbinde olmaz. Mümünü hayla melele uğraşmaz. Dilinden rahmet pırıltıları akar. yüzün nurlanır. Öfke olmaz. kin olmaz. Nefret olmaz. O Allah Azze ve Celle'nin 99 isminden bir isim olan Subhanallah. olgunluk anlamına gelen Refik ismini kendi nefsinde tatbik etmeye çalışır. Rauf ismini kendi nefsinde taktik etmeye çalışır. Subhanallah. Yumuşak olur, sert olmaz, kırıcı olmaz, affedici olur, merhametli olur, kindar da olmaz. Ufacık bir olaydan dolayı küsüp gitmez. Ne sık sık bir arada olur, ne de ufacık bir olaydan dolayı küser gider. Dengeli ölçülü olur kardeş, ölçülü olur. Ve Allah'a onu pişirir, olgunlaştırır. Rauf olan Allah onu da, hani bir meyveyi düşünün böyle, Ağaçta yavaş yavaş büyür, olgunlaşır. İşte Allah sevdiği mutlaki mümin, muvahid kullarını da ayet-i kerimede Allah Cennep buyurduğu gibi La ilahe illallah diyor. öyle bir kelimedir ki kökü yerde, dalları yukarıda meyvesini vermiş bir acevender. İşte Allah o müminin meyvesini verir Çünkü onun kökü sağlam. Kökü sağlam. Bakalım kardeşlerim, Hasan-ı Basri ne diyor? Allah ona rahmet eylesin. Sohbet inşallah toparlanmak üzere, bitmek üzere inşallah. Rabbim bunu iyi yakalamamızı nasil Hasan-ı Basri Allah'ına rahmet denesin şöyle dedi. Bir adam Allah'a yemin olsun ki Allah öyle bir amel ve öyle ibadet edeceğim ki Allah'a onda Allah'ın zikredeceğim demişti. Hangi namaz hakkı olsa o dikilmiş namaz kılar olarak herkes görürdü camiden. En önce camiye o giriyordu, en son camiden o çıkıyordu. Her gidip geldiği yerde onu namaza görüyorlardı. Çünkü kendi kendine ahdetmiş. Yani bunu yapacağım. Ama bu şart bir zaman sonra beldelere, şehirlere gittiğinde kendisinin riyakarlı olduğunu, gösteriş yaptığını kulağına geliyor. Adındaki hadisle bağdaştırın. Allah bir kulu severse över, yer ehli de sevdirir, yeri ehli de över. Ama o kul, kardeşlerim altını çizerek soruyorum, kullar övsün diye o ameli yapmadı, yapmadı. Yani nasıl yapayım bu kulları sevgisini kadarını? O fissebillah için yaptı. Ha kullarını övdüğünde de, kullarını metedinde de kalminde öyle bir tenezzü kalmamıştı zaten. Ya da der kalbinde onun tenezzülü kalmışsa Allah öldürmez ki. Allah zalim değil ki. Kimilerine bakıyorsunuz. İnsanların uykusunu kavlanmak için yırtınıyor. Kimilerine bakıyorsunuz. Adam üzerinde ne kadar tırınladık insanların övmesi. Onun Rabbin Rabbini hoşnutmek. Sekine halinde namaz kılmak. Tenhada gözyaşı dökerek <gülüyor> sağlıklar gibi. O dedi ama. Bakıyorsun ki insanlar onu övüyorlar. Ama onun bu kadar tırınla değil. Öbürüne bakıyorsun ya bir bana bir aferin desin nerede var ya kılık kılık yalıyor. Allah ona da nasip etmiyor. Subhanallah. Bakınız bu şahıs yedi aydı böyle amel etti diyor Hasan Elbasi. Yedi aydan sonra diyor Durdu Hadis var ortada ya Subhanallah ben ne yapıyorum ya? Ya bu insanlar beni kötülüyorsa bu işte bir iş var. Sadece niyetini değiştirdi diyor Hasan Elbasi. Başka hiçbir şey yapmamış. Yani o ameline farklı bir şey katmadı. Sadece dedi ki ben bundan sonra sadece Rabbini rızasını gözeceğim. Amellerine devam ettirdi. Bu da toplumdaki insanlar başarılı yönet etmiyor. Artı onun içinde de övrümle alakalı kardeşlerim zerre kadar bir tenezzil kalmamıştır. Ya Allah'ın şu şey, biz ne yapıyoruz ya? Neyin yarışını yapıyoruz? Neyin mücadelesini veriyoruz? Niye huşuyla namaz kılamıyoruz? Niye? Niye ihlası namaz kılamıyoruz? Niye günlük bu sündüsündeki zikir ve duaları, kelman tüp tayibi niye yapamıyoruz kardeşlerim? Eğer biz bu reçeteyi güzel uygulamazsak kardeşlerim biz bu hasetten kurtulamayız. Bu. <gülüyor> Vererken doktor dedi? Herkese veren mikron var mı? Var dedi. Peki bunun çaresi dedi. Vitamin, protein, mineral. Alacaksın Müslüman. Serum alacaksın. serum. Hangi serumu? İşte Kur'an Sünnet eczanesinden serum. Eğer Müslüman sen bu serumu almazsa, şeytan attığı bir vesvese seni bitirir ha, bitirir. Oradan gider, oradan çıkar. Sonra geçer kenara kah kah güler. Bu kadar da ben hiç rahat işi başaracağımı zannetmedim. E, zikirsiz kalp öyle gibi de kardeşler. Zikirsiz kalp öyle ya. Şeytanı bile yormadan bitti. Diz kalp yalan sıfır bitti. O Rabbim bizi kendi zikrinden ayırmasın. Rahmetini üzerimize yersin. Bir kız kırpacak kadar zaman zarfında bile bizi nefsimize bırakmasın. Hasetçilerin şerinden kurusun. Nefsimizi de salih kulların hasetine düşürmesin. Subhani kallahu ve bihamdik. Eşhedü la illa ente. Estağfurke ve etübüyleki. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. <Gülüyor> Rablim ammelerimizi yalnız kendi rızası için kılın, ondan başkası için kılmasın. Yoksa Hareşelin Allah için olmayan hiçbir amel kalıcı değil. Eninde sonunda bitmeye mahkum. Altı sene daha konuşalım. <gülüyor>